Alâ tabib-i kulûbina Muhammed. Sallu alâ ilâci dnûbina Muhammed. Mazhar-ı sırr-ı subhanellezî Muhammed Mustafa râ salavat. Edib-i mekteb ma mahmud salavat. صاحب مقام قاب قوسين أو أثنى رسول كبريارا صلوات أما بعد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله اَمَن جَنَى فِي قَلْبِهِ غَيْرُ الله فَحَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ الله أولم بَغْ باغ بَلَغَتْ فَوْل عَنْ دَنِي بِغُلْزَارِ فَصَاحَات أول طاوُسُ حَدِيقَيْ سَالَتْ سُلْطَانُ أَصْبِيَا رَاصِلَوان أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uuni yuhibikum Allah ve yaghfiru lekum dhunubakum wallahu gafurun rahim Salakallahu alazim aljalil aljabbar wabbela rasuluhu nabiyul hasimi yal arabi yal makki muhtar Ayeti celileden muqaddem sultanımız sultan-ı enbiya şefiiruz ceza Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirmenin hadislerinin mahallini konuşalım sağ dualar edelim, ola ki Rabbimiz Teala ta ve takaddüs hazratları Ramazan-ı Şerif'imizin Arafa gününde ettiğimiz dualarımızı dergâh-i izzetinde ahseni kabul ile mahkûl eyleyen, usurlarımızı affeyleyen, böyle cami-i şerife cam olduğumuz gibi Firdevs-i İlâ cennetinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in civarında annemizle, babamızla, akrabayı talukatımızla, bütün gün kardeşlerimizle haşt-ı cem bu fakirin lisanını, hatt halal hata ve zelaldan hıfz-ı himaye eyleye. Cümlemize, cümlemize dinleyip, belleyip, mucebi muhtazasınca ameller tevfik eyleye. Amin. Fahri kainatın, lihyayı saadetinin ziyaretini cümlemiz hakkında hayırlı Abdül <gülüyor> <eyleye. gülüyor> Abdülvahibi Şa'rani Hazretleri Allah şefaatine nail etsin. <gülüyor> Envari Kudsiyesi'nde, Envari Kudsiye kitabında salavat-ı şerife getirmenin şu hassa failelerini sayıyor. <gülüyor> Lihya-i saadetini ziyaret edeceğimiz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 amellerin kabuluna sebep olur. Böyle keskisi okuyacağım sen anlayacaksın. İki, dünya ve ahiret afatlarına karşı gelir salavat-ı şerife, yevmi kıyamette o kimsenin imanına Rasul-i Ekrem ver. İmanına Peygamberimiz şehadet eder. Şahidin imanlıdır bu adam diye Üçüncüsü, bütün günahlarının affına ve şefaat-ı nebeviyeye vesile olur. Salavat-ı şerife allah Teala'nın kazabından ve azabından emin olarak arşın gölgesinde haşrolunur olunur, hakka mashar olur. Salavat-ı şerife getirenler. Beşincisi, salavat-ı şerife getirmek Peygamberimize, Şimdi başlar okuyacağız inşallah. Mizanı ağır gelir. Ağır mi ehli cennet olduğu belli. Mizanı ağır gelir. Havzu peygamberi'den içer. Resulullah'ın havzundan içer. Kıyametin susurduğundan mahfuz kalır, sırattan yıldırım süratında geçer. Yani 38 39 gündür verdiğimiz bağızın salavatı şerifesine bilikmesi bu. Yani hepsini alt üst diyoruz. İyi dinle. Altıncısı salavatı şerife. Dünyada cennetteki makamını görür, sonra ölür ve ali mertebeleri idrak eder. Salavatı şerifeyi getiren kimse ölürken cennetteki makamını görür.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 salavat-ı şerifeyi durdurmaz. Onun sevabı yazılır. Çünkü peygamberimize dua olduğu için. 7. Salavat-ı şerife okumak meclisleri tezyin eder. Fakirlik ve sıkıntıların detine yekâne çaredir. Çok okuyanın ehli cennet olduğu katkı ve keskin gibidir. Çok okuyan cennete gireceği kablidir ve keskindir. Allah'ımız girenlerden itti yarabbim. 9. <Gülüyor> Salavat-ı şerifeye devam eden kimse, yemin cezada Peygamber Efendimiz'e en yakın olacak kimsedir. En yakınında olan Allah'a hurbiyet ve kabrinde nur olur. Allah'a hurbiyet, Allah'a yaklaşmak ve kabrinde de nur olur. Bunlar bütün hadisin mahalleri. Okuduksa biliyorum hangi hadis olduğunu. Onuncusu, salavat-ı şerife okumak, kalpten pası siler. Kalbin pasını siler. nifak, münafıklık, deşikakı temizler. Düşmanlara karşı kalkan olur. düşmanlara karşı da kalkan olur. Hiç kimse bir fenalık yapamaz. Salavat-ı şerife getirmek, bütün müminlerin kalbinde o kimseye karşı bir muhabbet tecelli eder. Devam ederse, salavat-ı şerife daha çok devam ederse, Fahri risaleti Evvel'e dünyada sonra da açıktan görmeye vesile olur. Evvel'e dünyada görüp, sonra böyle evradını okurken salavat-ı şerife okurken açıktan peygamberimiz gelmeye başlar. Böyle çok zevkler var. Geçen de duyurmuştum size. Ya Muhammed, hutban okunur menbeni iklimi baka da, baka ikliminde senin hutbaların okunur. Ya Muhammed, hukmün tutulur mahkemeyi ruzi ceza mahkeme da, senin mahkemeyi ceza da da tutulur. Ya Rabbi buna affettirin mi affettirirsin? Allah ayırma ya Rabbi. Mülbenki kudümün çalınır arşı huda da. Senin için arş-ı azamda melekler, gudümler çalarlar. esma şerifin anılır, arzu semada. İsmi hem yerlerde hem göklerde, ağaçlar, daşlar. اُنَّ Allah ve يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪يهِ يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّ عَل۪يهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمَهِ Sana Allah da salat eder, rahmet eder, melekler de salat sana istiğfar ederler. Ağaçlar, daşlar her şeyde, Salatı tesbih okur sana ya Muhammed! Sen Ahmedi, Mahmud'u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müebbetsin efendim. Müebbet bizim sultanımızsın sen ya Muhammed! Şu, şu zat da diyor ki Mulla Cami Hazretleri, bahçe tarafına gitmiştim. Bak konuşuyor, bahçe tarafına gitmiştim. Bütün gülleri açılmış gördüm. Bütün güller açılmış.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 yuhbit kemullah ve ya ja dirlekum zuri vekum vallahu gafur rahim sadakallahu alazim acelle ve rahsela kelimesiyle cünnemize husn-u hatimeler tefiiğ et ya rabbi ya muhammed Allah'ımız kendi buyuruyor ya muhammed söyle ki benim tarafımdan Onlara söyle ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allahu Teala dahi sizi sever günahlarınızı mafilet eder. Allah Allahumuzmuşan mağfiret ve rahmet edicidir. Onlara söyle kim sana tabi olursa senin sünnetinin yolundan gelirse senin emrini tutarsa ben onların muhabbetini kabul ederim.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 Hazreti Muhammed, Risalet menşeetinin ser levhası, levh-i mahfuzun sadr Hepsini izah edemeyeceğim, ben okuyacağım, kafan aldığı kadar alsın. Sonra teybinden dinle anlarsın. Hazreti Muhammed, beşeriyetin belceği, kurtuluş yeri, insaniyetin menşeidir, başlangıç yeri. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, Kemalatın binteyi, şefkat ve faziletin meşhurudur Hazreti Muhammed. Hâcî-i evvel-i âlem maksûdu zatdır Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vücudetin beyanı fasîhi, hikmetin kalem sarîhidir Hazreti Muhammed. Varlığın kalbi cihanın cananıdır Hazreti Muhammed.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 Ziyasıyla küfürlerine yırtan, milleti ehli iman eden, cennete girmelerine sebep olan Muhammed'dir. Hazreti Muhammed, evvelinin ziyneti, ahirinin meziyetidir. Evvelinin zineti, o gelince dünya ziynetlendi, ahirinin meziyetidir. Ahir vakıta gelenlere de meziyettir. Onları da süsleyen Hazreti Muhammed'tir. Muhammed'dir. Hazreti Muhammed, nurlara, nur, vicdanlara sürur saçandır, Hazreti Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi gibi değer öte yanı yok, onun vasfının öte yanı yok çünkü. Bütün ağaçları kalem olsa, bütün geriyalar, ırmaklar yürekkep olsa, yeri böl, kağıt olsa, mütemadiyen de yazsalar, Mütemadiyen de yazsalar Hazreti Muhammed'in vasfından bir şey yazamazlar. Hazreti Muhammed Hakk'ı en çok bilen, Halid'i en çok tanıyandır. Allah'ı en çok bilen Halid'i en çok tanıyandır. Hazreti Muhammed küfrü, kibri, kıran, cehli, şirki, yıkandır. <gülüyor> küfrü, kibri, kırandır. Dil bu geçildi cehli cahilliği şirki yıkandır. Hazreti Muhammed eli kalem tutmamış. Eline kalem almamış. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin inne bihil ve ala alihi ve sahbi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 fakat kalemler ona muhteş olmuş, en büyük ariftir. Eri kalem tutmamışa, fakat kalemler ona muhteş olmuş, onun kelamını yazmadan aciz kalmış, muhteş olmuş, en büyük ariftir. Bu yüzüne böyle dolu, lakin konuşamayacağım, başka mevzulara da geçeceğim, açılın bir aşkına. <gülüyor> kelimesiyle cümlemize husnu hatimeler tevfik etti ya Rabbi tevfikine refik etti ya Rabbi yine iki cihan güneşinin kelamlarından bugünün müjdelerinden vereyim yine peygamberi size vasfederim inşallah an ebi hüleyrete radıyallahu an kal kale resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yakulullahu teala azzebezel أنا عند zann-i abd-i phi ve ena ma'ahu اذا ذكرني وإن ذكرني في نفسي, في نفسي. ذكرني في ملئ, ذكاته في نفسي وإن ذكرني في ملك ذكاته في ملك خير منهم وإن تغرب إلي شبرا, إليه شبرًا تغربتوا إليه زراً وإن تغرب إليها زراًا تغربت إليها باعًا وإن آتاني يمشي ومسلم Hazin tefsiri 94. sayfasında. Şöyle bulaklarımızı verelim, ne buyurduğunu iyi dinleyelim Peygamberimizin Allah şefaatine ne ailesini. Acele acele konuştuğum mevzu elimde çok olduğundan bitireyim kardeşlerime bugün hepsini dökeyim gayreti geliyor içerime çapın çapın konuştuğum ondan oluyor.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 Kulum bana ne zannederse ben o zandayım. Beni dinle. Yani bana istiğfar ettiği zaman affımı dua ettiği zaman kabulüm umarsa ben zannettiği gibi kendisine tecelli ederim. Anlayamadım hocam. Yani kulum bana istiğfar ettiği zaman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 İstihbar etsin, tövbe olsun desin, ben o bunu hiç düşünmeden affelerim. Elhamdülillah, yalnız kul hakkını vermek lazım, kaza, namaz, namazlarının kaza, oruçlarının kaza etmek lazım, doğru istikamete girmek lazım. Tevbe ettin mi bir daha inen sütün nüsabı mı memeye sütün girmediği gibi o günah girmemek lazım. Allah affedecek diye bir taraftan günah eder, bir taraftan da tevbe ederse Ya Rabbi ben seninle eğleniyorum. Haberim olsun ben seni eğlenceye alıyorum giymek olur. Anlayabildiniz değil mi? Bunun için böyle. Bana dua ettiği zaman da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 Öyle mi diyor kulum? Evet, sen biliyorsun ya Rabbi. Ben kulumun ene inde zanni arz bi. Ben kulumun zannı endindeyim. Çevrilin cennete ala. Öyle zannediyorsa veren imanı var, cehenneme göndermem kulumu. zannettiği gibi tecellilerim. Bugün müjdeler günü, azarlama günü değil. İyi dinle, ey dinle. Bazı böyle. Kulum beni, kulum beni. Allahu Teala bana rahmet eder. Kendisine giden yola muvaffaklar bana yardım eder diyerek yad ettiği zaman muhakkak onunla beraber bulunurum. Allah'ımız yeniden dinliyor efendim. Oğlum beni Allahu Teala bana rahmet eder. Bugünler rahmet günü Allah'ın rahmeti, affı mafireti gelir, gir, oğlum. Evet. Kendisine giden yola da muvaffak kılar. Şimdiden sonra oruç bitince Allah ısmarladık cami ne demez. Camiye cemaata devam eder. Beni Allah'ım devam ettirir. İnşallah bir yenilik verecek bana. Ben müstakim yoldan ayrılmayacağım diye zannediyor. Bana yardım eder diyor. Diyerek yad ettiği zaman muhakkak o kulumla beraber bulunurum. Hocam, şu an soracağım, Allah ne kendiler münezzeh, kemal sıfatlarıyla muhtasır, nuhsan sıfatlardan beri değil mi de benimle beraber olur? Kur'an-ı Kerim'de Allah وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Siz neredeyseniz ben oradayım bunların yanınızdayım. Benim ilmim sizinle beraber. وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبِّ <türk> الْذَر۪ي Habbi yerip damarınızdan sizin kalbınıza daha yakınım ben diyor Allah. Onun için beraber bulunurum kulumla. Dinliyoruz efendim. Kulum bana yalnız, beni yalnız zikrederse bir yere çekilmiş de beni yalnız Allah, Allah, Allah diyor bu naklıyor Allah diyor. Allah'a anlıyor. Beni yalnızca zikrederse ben de onu böyle yad ederim, ben de yalnız kendi nefsimde, yedi kudretimde kulum, kulum, ne istiyorum, kulum, rızanı istiyorum ya Rabbi, seni zikrediyorum, razıyım, razıyım, Allah'ımız böyle buyuruyor. Hocam çok hoş şeyler varmış da ne kadar bizi sıkıştırdın sen, bunlar da var, onlar da var bir topluluk içinde zirrederse, camiye birikmişler de hepinden Allah Allah Allah Allah Allah Allah böyle bir topluluk içinde beni anarlarsa anarlarsa ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Bütün 224 bin peygamberin ruhunun içinde bu arş içerisinde, yedinci kat sema meleklerinin içerisinde, kulum beni insanlar içinde zikrettin, ben de seni anıyorum, filan kulum affettim, affettim, affettim diyor. Elhamdülillah. Daha bir diyor Peygamberimiz hadisinde. Bir cemaat bir araya gelip de, Allah diye zikredip de,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 Onların edrafına müekkel melek tayin ederim. o melekler etrafını zikreden cemaatin çevirirler. Nereden beri? edrafından beri. arşı ı ağızama çıkana kadar üst üstüne kayınırlar böyle. Arşı ı ağızamla irtibatlarını temin ederler. Allah'ımız zikrinden fikrinden bizi ayırmasın inşallah. Devam ediyorum. Oğlum bana ibadet ve sadaka ve her nasıl taatla olursa olsun isterse ibadet etsin, namaz kılsın, Kur'an okursun, ne ederse etsin sadakayla yahut da sadaka versin, bugünlerde elini büyük büyük atsın, her nasıl itaatla ederse, olursa olsun bir karış yaklaşırsa bir karış benden tarafa gelirse o kahveyi, gazineyi, fena cemaati, fena yeri bırakır da cami tarafına, ulema tarafına, ehl zikir tarafına, istinfar edenler tarafına, iyi insanlar tarafına bir karış böyle adımını atar da gelirse ben ona bir erşün yaklaşırım. Allah'ımız, o bir karış gelirse iftar sufrasında Diyordu ya, çelebim, hak çelebim, bir, bir karış yaklaştım, sende bir kulaş diyordu ya. Bu hadisin yerine konuşuyordu o, ben biliyordum onun dediğini. Açıl bir aşkla Beşerü enle ilahe illallah, beşerü enle Muhammeden abdühü ve rasulühü. Kelimesiyle cümlemize husn hatimeler tevfik et ya Rabbi. Her ne zaman bana itaatı artırırsa, ben de ona feyiz ve bolluğu ziyade ederim. Feyzimi ve bolluğu ziyade ederim. Her ne zaman bana itaati arttırırsa, yani bir karış yaklaşmaz da daha fazla yürür, artırırsa ben de ona feyiz ve bolluğu ziyadelaştırırım. Kalbine feyiz nurları dökmeye başlarım. Daha diyor, kulum bana bir erşin yaklaşırsa, Baya bir karışıdı. Şimdi bir erşin yürümüş, bir adım cami tarafına, bir adım köybe tarafına, istiğfar tarafına, ibadet tarafına, Hicaz tarafına, zekat verme için bir fakire böyle bir erşin yürüyecek olursa, ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Baya bir erşin yaklaşırım diyordu. Şimdi bir kulaç yaklaşırım ona, böyle bir kulaç kalırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, eğer varayım camide Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lihyay-i varmış, mağız verileceğimiş, varayım geleyim diye yürüyerek giderse, ben de ona koşarak gelirim. Yani rızamı kopuştururum. Yani razı olmak için ben karşılayıyorum seni, razıyım oğlum, razıyım derim. Sen buraya boşa oturmuş değilsin şimdi. <gülüyor> Mevla'nın için oturdum. Bunlar annemizin geçtiği, babamızın geçtiği, kardeşimizin, henkşirelerimizin geçtiği dünya bu dünya. Biz de geçeceğiz. Kanafımız olsun geçeceğiz. Böyle geçmeden evveli Allah'ımıza boşa boşa gidelim inşallah. Onun yoluna Allah bizi boştursun. Allah bizi coştursun. Amin. Oğlum oğlum bana karşı olan vazifelerinde çok dikkat ederse, bana olan vazifelerinde çok titiz, zeketinden bir diren koymuyor. Namazını yük, yük, bozmuyor, tadili erkene ayet ediyor. vakti geldim ve haccını yapıyor. Annesine babasına itaat ediyor. Memleketi, milleti bozucu, piknelik yapmıyor. Çok konuşuyor hocam bunu, zıkkın olsun o bakıcılık, zıkkın olsun. Onu da Ramazan'a denk getirirler, müminin deynini birbirine volsun Müslümanlar, daime girmüşsün birbirine.